Sabahlar, sabahlar, sabahlar, Modern, sabahlar. Modern Sabahlar Başlıyor Radyo Tümörüsü Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sana severler Şahane bir pazartesi sabahında birlikteyiz. Yeni bir haftanın başındayız. Haftanın en heyecanlı dakikalarındayız. Oktay Demirci Karşı stüdyoda yerini aldı. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, günaydın. Uzun bir aradan sonra mikrofonla merhaba demek... Vallahi mikrofona hasret kaldığım geçen haftadan sonra merhaba demek bana da bir e, neşme verdi. E, dinleyicilerimizin sıcaklığıyla ısınıyorsun herhalde bugün. Dinleyicilerimizin sıcaklığı biraz da... E, Kum diyorsun. Bacaklarım... <gülüyor> biraz da e, bu sanalyeye erken oturmanın getirdiği bir sıcaklık da vardır. Çünkü oturur oturmaz sıcak olmuyor da biraz böyle durduktan sonra elleri rahatlıkla e, apış arasına, bacaklarının altına alabiliyorsun abi. Yani o koltukta da öyle bir şey var mı imkan? Yani burada apış arasında ben elimi her yerde alırım ama tabii ki ee, daha önce oturulmuş bir koltuk sıcaklığı ayrı bir şey. Ama bazı koltuklarda mesela ne kadar oturursan otur. apış öyle, öyle, kabul, ap etmiyor. kabul etmeyen koltuklar var ya. En sevmediğim koltuk. <gülüyor> Doğru valla. Ee, Oktay neler oldu neler bitti olmadığın zamanlarda gerek Türkiye'de gerek Türkiye sınırları dışında gerek insanların dünyadaki yaşantılarını neler neler neler. Çok teşekkür ederim çok teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğin için öncelikle ee, ve e, bir arkadaşımız daha yok muydu geçen hafta bıraktığım zaman ben programımda. Gelecek o da onu da ayarladım sürpriz. Ayarladım. Ay bana da çok sürpriz olacak ya hakikaten şu anda çok mutlu oldum. Ee, şimdi tabii ki ilerleyen dakikalarda e, hastalığı nasıl yendim adlı köşemizi uzun uzun yapacağız. Uzun bir 5 bölümden oluşuyor. Bu beş böl Gerçi sesimden anlaşıldığı kadarıyla Oktay Bey tam yenememişsiniz ama da çıkmışsınız buraya bir bir konuşuyorsunuz gibi bir tepkiyi de almaya şu andan itibaren gelinmişe yaptım. Yenme yolunda büyük adımlar atıldı. Evet atıldı. Hastalık ee, şu anda Oktay'ın yanında boynu bükük duruyor onu söyleyebiliriz en azından. Yani tabii yine e, uyuyan devide uyandırmamak istiyorum ben. O yüzden çok üzerine üzerine gidip iddialı konuşmalardan kaçınmak istiyorum Ege. Yani. Ben de seni yorumsuz dinliyorum şu anda. <gülüyor> Ama bakalım e, dünyamızda neler oluyor, neler bitiyor. E, şöyle demiş uzmanlar. Ee, uzay çöpü sorunumuz artık yani bir kişi iki kişi değil herkesin sorunu. Herkesin sorunu neredeyse güneşten ışık gelmeyecek ya o noktaya geldik. Kritik noktaya valla ulaşmışız ha. Uzay çöpü dediğimiz bizim dünyanın etrafında dönen uydular muydular? Dünyanın etrafında dönen işte zamanında kullanılmış uydular olabilir. Bir başka yere gönderilirken bir yerde takılıp kalmış bir şey olabilir. Yörüngede kalıyor bunlar. Aynen öyle alçak yörüngedeniyormuş buna. Ee, bu uyduların bulunduğu yere Dünya çevresinde sabit olarak dönüyor. Ee, bu e, yörüngenin kullanılamaz hale gelebileceği endişesi yaratıyor bir yandan. Bir yandan da abuk subuk zamanlarda abuk subuk yerlere düşebilir. Şöyle de bir. Ya kafamıza düşebilir. Risk var. Yani şu anda mesela uzaya gitmek senin benim harcımız değil. Nasıl değil ya? Durumumuz yok. Yani hani yarın öbür gün burada iki hafta kaldı Gaga açıldıktan sonra Tabi uzaydan inmeyeceğiz dünyaya öyle bir şeyimiz de var da Yani şu anda bir insanın Gaga Space işini halledip de ben artık tamam abi, atım yatım katım var İsterseniz artık yavaş yavaş bir mekik alalım da Şöyle bir uzayın tadına bakıp Kendi Gelecek kendimize gidip gelelim durumu yok. Evet Yarın öbür gün uzay mekiğimizi aldığımızda Hı hı. O çöplük daha da artmış olacak ve biz atmosfer dışına çıkmaya çalışırken sağlı sonunu çizecekler aracın. Ben ondan çekiniyorum. Ya ya, Onlar nasıl haşırt diye geçmek zorunda kalacağız. Hani kaza bir tarafa çizilecek. Dinleyicimiz vardı ya bir tane e, kışa girmeden önce arabasını komple kaplatmıştı. Evet. Kar tutmuyor benim arabam ha, tamam. ha diye bizi aramıştı. Pis fakirler demişti bize hatta yayında Evet beni sonra yayın çıkışında beklemişti Tekmelemişti yerde kişisel olarak almıyor. Sadece fakirsin diye vuruyorum demişti Sen ne demiştin Vuru abi demiştim ben de <gülüyor> Hatırladım Yüzümle şimdi de hatırladım Sen ne dediğini söyleyince hatırladım o olayı ee, o, o dinleyicimiz gibi abi teflon Tipi bir şeyle veya bu şey gibi bir şeyle kaplatırız o zaman Kaplatırız. Tabii ki kaza durumları istenmeyen durumlar ama... ...yine de hani can sıkmaz ya. Çizik mizik bir şey olduğu zaman... <gülüyor> en can... azından çizecek karşı can sıkmaz, şey yapmaz. Ama bir taraftan da... ...şöyle bir şey var abicim. Dünyanın yörüngesi şu anda 500 bin atık parça bulunuyormuş. Hem yörünge kullanılamaz hale gelecek... ...hem de demiş kafamıza düşebilir. O yüzden 11 milyon... ...bir para toplayalım demişler. 11 evet. milyon dolar toplanacak para. Ya benim orada para. çöpüm var mı? Yok. Yok. Abi işte bana böyle düşünürsen olmaz Yani ki. aynı şekilde bazı ülkeler de böyle diyebilir. Biz Türkiye olarak 3 tane uydunumuz mu var? Kaç tane var? Türkiye olarak şu anda yörüngede olan mı? Hı -hı. Ki onlar ee, da Kaç tane var uzunluyor mu Millet Çakır çakır uyduları gönderirken biz şey yapamadık. Giden uydulara da dünyaya kadar para vererek onlardan faydalandık. Çöpünü de yani kim paraları indirdiyse o şey yapsın. Hayır neden oluyor bu? Yani şimdi kullanmayacağın uyduyu niye koyuyorsun şey yörüngeye? ...kullanacağın kadar yörüngeye o uydu abi, koy... ...uydu dolandığı kadar da öder. Şöyle bir şey oluyor... ...gönderiyorsun uyduyu zannediyorsun... ...20 yıl sana hizmet edecek sonra etmiyor. Şöyle de şanssızlık oldu diye açıklıyorsun onu. <gülüyor> Ondan sonra da uyduyu... ...uzayda yakmaya çalışıyorsun. Neymiş? 100 lira verip oradan... ...yani bu 11 milyon dolara bir 100 lira... ...70 lira 100 lira bir katkı olsun bir şey değil. Değil. <gülüyor> Ondan sonra yakmaya çalışıyorlar ya. Böyle bir şey... Çöp götürme anlayışı olabilir mi? Lütfen yani buradan diğer şeyleri uyaralım yani. 11 milyon dolar bir paraya ihtiyaç var. Uzaya çıkacaksanız da adam gibi çıkın. Adam gibi çıkın uzaya çıkmak. Bak mesela biz nasıl diyoruz harcımız değil diye. Bakacağız ama yine de tabii 11 milyon dolar için biz de elimizden geleni yapacağız. 11 milyon dolar da bir şey değilmiş canım. Yani ülkeler olarak düşüneceğiz. Sana bana ama çok işte da, yani. sırf yakma için. Sırf yakma için Aslında yakma olur. değil ya yakma olur mu ya indirseler satsalar ben dünya kadar para veririm onlara. Ya yakma değil sen yakmayı nereden çıkardın sen He? yakmayı kendi günlük hayatımızda kullanıyoruz biz ya da kullanıldığını görüyoruz da bu elektrik süpürgesi ama uzay boyutunda yani daha doğrusu uzayda uzay kullanılabilecek ya. evet ölçeğinde elektrikli süpürge ee, yörünge tutulacak. Yörüngeye bir vakum, elektrik tut mu diyorlar. Vakum cleaner. Şuraları bir elektrikle dedikleri şey. Aynen öyle. Ondan sonra o şeyini e, fırçanın ucunu böyle bir şey yapıyorlar. E, halı şeyinden düz düzlemine alıyorlar. Ondan sonra çek, çektirmek suretiyle güzel bir şekilde e, bütün yörüngeyi şey, temizliyorlar. Ama demişler işte 11 milyon dolar gibi bir parası var bunun. İsviçre'de topluyoruz bir parayı. E, bu, bu da bir tabii ki uydu. Clean. Evet. Clean space one. Ne ismiden. kadar güzel. Ee, Oktay biliyorsun Cumartesi günü Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde esprilerimiş akademi yapıyorum. <gülüyor> evet. Ee, sen biliyorsun ben biliyorum ama bilmeyenler vardır diye onun bir reklam spotu var. Çok İstersen iyi yapmışsın onu... abi. Onu çok ki, iyi yapmışsın. Dinleyelim, dinleyelim bakalım. Evet. Radyo, Radyo 30. Radio Çağdaşlıksa çağdaşlık, sanatsa sanat. Üstelik son derece merkezi bir merkezi yerde. Bir yer. Ege Kayaca'nın şahsi, şahsi şovu 25 Şubat Cumartesi Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi. Normalde kendi reklamımı yapmayı sevmiyorum. Kendi reklamımı seslendirmeyi hiç sevmiyorum ama bazı şeyleri de söylemek gerek. Söylenmesi gerekenleri de söyledik. İşte 25 Şubat olduğunu söyledik. Çağdaş Sanatlar Merkezi olduğunu söyledik. Bir de biletler May Bilet'te bu vesileyle onu da söylemiş olalım. Onun dışında söyleyeceklerimi sahnede söyleyeceğim zaten. Ege Kayacan Şahsi Şov, Radyoottu Organizasyonu'yla Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde. Ayrıntılar Radyottu.com.tr'de. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Ana bu emektar fonumuzun da... Hakkını vermemiz gerekiyor sevgili dinleyiciler. Macera dolu bir pazartesi sabah. Oktay Demirci ile Gül'ün gazetelerine bakıyoruz ama şunu da dinleyicilerimize hatırlatalım. Her an bir sürpriz olabilir. Bir sürpriz olabilir. Her an bir sürpriz olabilir. Ee... Ben şimdi şeyim ya. Ee, ha. Peki. <gülüyor> tamam o zaman gündeme bakmaya devam edelim mi? Buyurun efendim. Sürprizimizi hiç i̇şte şey sürprizimiz yapmadan. Sürprizimiz de oldu. Fahir Öğünç geldi stüdyoza. Vay vay vay vay vay vay. Hızır Ege ile Sülün Oktay'ın maceraları devam ediyor. Günaydın gençler. Nasılsınız? Ee, bilmiyorum. Kafam karışık bugün <gülüyor> biraz. Ya karışık. Ben dedim önden bir ısıtın. Güzelce mi şuraları bir ımıl hale getirin dedim de bakıyorum hiç herhangi ufacık bir sıcaklığa dair bir eser yok şimdi. Ya Niye? Yani, apış ama yeterince şey alamadığım için Fahir senin ısıtamadım. Özür dilerim. E, Sen ederim. ısınmayacak sandalyeye oturdun mesela. Yanlış seçim. Plastik hiç, sandalye hiç ısınmıyor sevgili dinleyiciler. Programımızı dinleseydin en baştan o tip bir sandalyeye getirmezdin. Vallahi. Plastik sandalye çabuk ısınır çabuk soğur. Ya maalesef aynı. Aynı şey odun sabası gibi. Apış <gülüyor> arasında rahatsız olursun ama apış arasında elini koyduğun zaman. Ay tıkır çok ferah çok ferah çok ferah. Çocuklar çok özlemişim sesinizi çok hakikaten sesinizden çok bedenlerinizi özlemişim. Çünkü şu stüdyoyu tek vücut ısıtmak çok zor. Ama üç vücudun ısıtması öyle mi ya? Diyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Buyurun efendim. <gülüyor> ee, evet. Rutubu biliyorsunuz. Rutub mu? Hı hı. Youtube'un... Rusya versiyonu. <gülüyor> Aa Rus tüpü. Rusya versiyonu da demeyelim. Ayıp. Rus video paylaşım sitesi. Ee, e, Ağzından öpüşürken... E, hangi çiftimiz e, Ne? Görüntü? Ne oldu? Bir dakika Göstermiş ya. Bu, olabilir. Ruh tüp diye düşünüyorduk. Ağzından öpüşenlere mi geçti? 18 saniyelik bir görüntü var. Gerçi ağzından öpüşme Rusya'nın geleneği... ...erkekler arasında da yaygın bir şey Ama Rusya'dan bir, bir olmasa gerek. Ya, Rusya'dan bir görüntü değil. Soğuk hava adamlar biliyorlardır. Bir şey biliyorlardır. Ayrıca Ruslar ağzların tadını bilirler diye geçer. E, Fransa <Gülüyor> Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile... E, ...eşi Carla Bruni. Ağzından öpüşürken Carla Bruni gelmiş... 18 saniye boyunca tabii ki öpüşme yok ama Öp, bir kısa 18 saniye o olduk, öpüşme için uzun bir süre, uzun bir süre. Ee, bazen de kısa bir süre demiş Karlo Bruno böyle demiş bazen 30 35 saniye bile öpüştüğümüz <gülüyor> oluyor <gülüyor> ilk başta rozetini düzeltmiş Sarkozy'nin rozeti biraz böyle dön, pardon dön, Cumhurbaşkanlığı dönüşmüş. rozeti mi ne rozeti oldu zaten olduğunu, şey, görevden alıyorum rozetim ve dilini masa mı diye bitiyor, bitiyor. Ne rosete olduğunu bilmiyorum ya. E, ne ne rozeti, rozeti, ne şey mi şey yoksa, yoksa bunlar bu. fantazi dünyasına mı hani atıyorum şerif kılığına girmiş Sarkozy. Kızıl ee, derili. Kızıl derili e, reisinin kızıymış meğerse. Ha bir de bu şey Bir yayına çıkmadan önceki özel görüntülermiş. İşte tamam Tamam. Hadi iyi tam. şanslar. Allah zihin açıklığı <gülüyor> versin. <evvel, gülüyor> <değil mi? gülüyor> Gibi mi? Yani öyle biraz, biraz öyle ve tam böyle e, sadece yüzler görünüyor. Yani. Yani bir karla bunun eli görünüyor bir yerde o rozeti düzeltirken bundan sonra diğer eller işte nasıl sarıldılar mı ettiler eller, mı, gözler başka biz... kim bilir nereler düzeltildi nereler düzeltildi o tam sağ mı alayım yani. sola mı alayım Sarkozy karla sağ, sağ, sağ mı sola mı diye kendi yolunu bulsun mu diye Sarkozy'nin seçim kozu karla yorumlarına yol açmış bu görüntüler ne demek bu <gülüyor> onu ben Bilmiyorum geçen hafta konuşulan bir konu oldu. Şey. Bu da başlangıç seçim döneminde 18 saniye seçildikten sonra 30-35 saniyelik hatta 1-1,5 dakikalık görüntülerle küçük sizlerle videolar. küçük videolar. Ee, Sarkozy mikrofonlar açıkken buraya konuk olarak geldiysek insanlardan bir merhabayı da hak ediyoruz herhalde. Burası karu, kamu yayıncısı nasıl bir durum bu ağır bir durum ama bu değişecek, böyle olmayacak derken sen gel sakinleştirmek için herhalde sinirlenmiş biraz. İçeriye girmiş, alkışlamamışlar. Ha, Öyle böyle bir şey mi olmuşlar? Arada da, o, tamam biraz, işte merhaba ki... dememiş ya, kanal çalışanlarından falan kimse. Herkes sakız almış birer tane ağzına. Melik Kökçek organize etmiştir Rusya'yı. <gülüyor> <gülüyor> herkes sakız <gülüyor> almış, çakaracak, çakar sakız olsun beler lan sıkız çiniyoruz en güzel cevap. <gülüyor> o da öyle ilenirken tam kötü bir söz söylemesin ağzından değil. normalde ağzını eliyle kapatması gerekirken kızcağızın elleri de dolu, dolu ben neyle şimdi? kapatabilirim neyle kapatabilirim ağzımızla kapatabiliriz diyerek ah çok çok hoş. Ya bir de daha eski görüntü bu ya 4 sene önceki görüntüymüş. Bu niye şimdi çıkıyor? Bu mu yani Sarkozy ile ilgili elindeki kaset ne biçim çalışıyor bu Fransızca şeyi ben bilmiyorum ki. Hakikaten ya bir de Rus o video bir şeyine gönderiyorlar. Ooo bir şey olmaz ki bundan. Ne olacak? Böyle <gülüyor> bir şeyim var. Biz ya. öyle 18 18 saniyelik görüntülere şey yapsaydık o işimiz var. her bir şey. Sürekli kalmazdı ortada. Valla temiz 30 40 dakikalık görüntülerle biz öyle bekliyoruz yani. Ay, ondan sonra e, şöyle bir bakıyoruz başka Oktay yani. soluksuz girdim bakıyorum gündeme. Soluksuz Oktay demeciden. Vallahi da. helal olsun. Yememiş içmemiş biriktirmiş adam resmen. Yok bunlar hepsi bugün fahir. Hepsi bugün mütevkü hep güzel taze taze, taze taze ne güzel. Onun dışında evine dört katlı e, ne yaptırıyor olabilir Fransız futbolcu Thierry Henry e, Dört katlı. Hmm, e, 300, 300, 300 demeyeyim e, bir şey yaptırıyor dört katlı e, tamamen yerden ısıtma. Ee, havalandırması falan baya şık olacakmış. Kafe bir şey Ondan mi? Ondan sonra 575 bin liraya mal olacakmış. Ee, Amerika'daki New York'da oynayan Fransız futbolcu Henry. Evet ne yaptırıyor olabilir? Kaç katlıymış ki evi de 4 katlı şey yapıyor ya? Ya şimdi Fransız futbolcu Amerika'da ne yerden para kazanıyor? Fransız futbolcu Amerika'da... Gayrimeşgulden kazanıyor. Geçmişini Gayri konuşturtma beni ya. Futboldan kazanıyor. ...futboldan o kadar para kazanılıyor mu Amerika'da? Amerika'da mı, Amerika'da mı oynamaya başladı? Amerika'da o oldu. kadar para kazanılsa bütün beyzbolcular... ...futbol oynamaz mı ya? Hem para kazanıyoruz hem de daha eğlenceli... ...bir spor diye geçmezler mi ondan? Bilmem New York'un Red Bulls takımında oynuyormuş. <gülüyor> ne kadar güzel zaten New York'un... ...en önemli takımlarından biri. Bir Red Bulls var... ...bir de Red Sox diye bir şey Red var değil Sox mi? Red o, Sox, Sox o, Boston, var. o Boston'da geçer Fahir. Ama İngiltere'deki evime yaptırıyorum bunu demiş. E, Londra'daki evime. Burada kazanıyorum evime. demiş. Dört katlı 20.820 litre su alacak ve 300, benim 300 balığım var demiş. Onlar için demiş gözüm arkada kalmasın diye. Ana akvaryum mu yaptırıyor? Valla akvaryum İngiltere'de yaptırıyorsa bunu İngiltere'de şey diye dolaşıyordur o. Ya sonuçta ben dolarla kazandığım için bu tip şeyler falan çok koymuyor. İngil İngiltere'deki adama dolar atamaz yani. dolar, olur. Her tabii, şey dolarla oktay. Biz de Stalin'le şey. kazanıyoruz. Ne var Luke Skywalker diye cevabı yapıştırırlar yani. Ama İngiltere'de işçilik pahalı. Yani akvaryumun işçiliği çok pahalı diyebiliyorum. O yüzden yani telefon böyle... varmış bu arada Egezin burada kadraja çırpınıyor. Kadınca ağzı çırpındırtma bu kadar. <gülüyor> Bunun, bunun için mi şırpınıyorsun? Yalancı yani. duruma düştü. Bu mu? bu mu şimdi? Birileri yalancı durumuna <gülüyor> düştü yayında. <gülüyor> 2500 sterlin harcıyoruz balıkların yemi için sadece demiş. Ne bu? bize ne Henry, <gülüyor> sevgili her neye söylemek istiyorum. Bunu Buna iyi yiyor. Ya bir yani, şey sorabilir miyim? Tavşan alsın. <gülüyor> Sıkıntısı mı var bu hayvanlardan? Ben anlamadım ki. Üç bir kez şey daha olabilir. söylüyorum ben tavşan alsın. tavşan alsın. Tavşan alsın ne kadar güzel bir Dünyanın en güzel hayvanı. Siz onu neyle besliyorsunuz? Komple tavşan yemi diye yemi var. Her şey var içinde. Ya da şey falan vermiyor şey. musunuz? Yemek falan yerken şu salatadan da bir parça, bir iceberg parçası olsun. Bir ne bileyim, gerçi salata da ama. ya? Yani ya böyle ya sütle ya yoğurtla yenen müsli tadında şeyler mi? Ne demek Müsli'nin yoğurtsuzu gibi düşün. Çekirdek var, fındık var içinde. Müsli'nin yoğurtsuzu Şey var. Keçi yani hazırlanmamış müslü yani. Ve de vitamin drajeleri. Hayvan onları bırakıyor ya tam benim gibi mısırları falan yiyor, çiğdemleri yiyor içinden o draceleri bırakıyor. Bir süre mama vermeyince mecbur onları da yiyor. Çiğdem mi diyor, çekirdek mi diyor? Çiğdem, çiğdem diyor çiğdem, yiyor, tavşan. yiyor tavşanı. Ege'ye sempatik gözükmek için diyormuş şöyle. Çiğdem <gülüyor> midem diyormuş. Biraz gevrek olsaydı iyi falan. Ne diyor ona? Domat mamat diyormuş. Bir tane çiğdem, durup dururken çiğdem diyormuş. Bir de şey diyormuş, ozon. <gülüyor> Modern sabahlar Modern sabahlar Buyursunlar efendim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. E, Hastacıklılardan uzak durun demiş uzmanlar. Yaklaşmayın demiş. Selam vermeyin onlara demiş. İyice bir e, ayrımcılığa uğruyor hastacıklılar. E, hava buz gibi grip ve soğuk algınlığı hat safada e, bu dostluk ziyaretlerini, yakınlaşmaları bir süre erteleyin. Onlara uzaktan merhaba deyin. Sıcaklığını... Hızı e, telefonla gösterin. Hastaları evet. toplum dışına itin demeye getiriyor aslında. Aslında tam öyle demiyor ya. Şimdi ya hakkında yemeyelim yani, mikrobiyoloji uzmanı hocamızı Cengiz hocamızın e, Öksürürken hapşururken ayrıca tabii hastacıklılara da bazı tavsiyeleri var ama. E, öksürürken hapşururken karşıda tam böyle direkt durmayın yakınlaşmayın. Ta böyle bize mi diyor? Tab böyle karşılarına durmayın böyle yanlayın azıcık yanlayın mı diyor. Çünkü zaten hastayla birebir görüşüyor. Yani o hasta olmayanlara adam uzman Öyle, sonuçta kansiyeler. biz bir iki kişiyi görüyoruz o binleri görüyor doğru Ama yani sonuçta o gördüğü hastadan para alıyor biz sırf mikrop alıyoruz <gülüyor> bak adam bir taraftan o da haklı bu iftah haklı geleneksel dostluk ziyareti nedir ya geleneksel dostluk geleneksel ziyareti. dostluk ziyareti eski bir geleneğimiz dostum nasılsun <gülüyor> yani bu Orta Asya'da bizim e, adetlerimizin arasında ev gezmesi dediğimiz ee, geleneksel yani, dostluk ziyareti adetini bir uğrayayım bir çayını içeyim dediğimiz. yoksa şey. hasta ziyareti değil değil mi bu hasta. Ya, hiç alakası yok hasta ziyareti olur mu geleneksel dostluk ziyareti olarak hastanın yesen. ziyareti anladığım kadarıyla ha, işte hasta olduğuna bakmadan dostluk kurabileceğini zannediyor kapı kapı dolaşarak işte onu demiş yapmayın demiş. Ya da demiş eğer kapı kapıda ulaşan hastaysa kapıyı açmayın demeye getirmiş anladığım kadarıyla. Hastayken yapmayın. Ateşinizi, ateşinizi düşene kadar evde istirahat edin ve başkalarıyla temastan kaçının demiş. İlk önce hastaya sevecen bir hale gelmesi lazım. Yani sevimli hasta olmayı öğrenmeleri lazım. Böyle <gülüyor> şu falan değil de hı hı. böyle ne bileyim hastayım ama insanım yine efendim öksürürken hapşırırken efendim pisliklerimi saçarken sizi de düşünüyorum bakın dikkatli dikkatli elimi kapatıyorum mendilim var falan diyorsa ben o hastayla görüşürüm ama e, mikrop saçıyım ben diye dolaşıyorsa istemem onu ben. Evet. Ne evimde isterim ne sokakta isterim ne yanımda isterim. Toplumda bile istemezsin değil mi? Evet. Yani, evet. Ben de açık söylemek gerekirse biraz herkesin gücüne gidecek ama biz de istemezdik yani. <gülüyor> Oktay, bu noktaya getirdi bizi o hastalar. Ben yani e, üzerime Hemen kendime dersler çıkarıyorum bu konuşmalarda. Lütfen, lütfen. Üzüme düşeni yapacağım. Günde demiş 2-3 litre sıvı tüketin demiş hastacıklara diyorum. Ne buna. mesela ıhlamur, ada çayı, söyleyeyim, orman çayları. Ne sıcak, ne soğuk demiş. Ne tam sıcak, ne tam soğuk. Çünkü, Arada, yani i̇çeceğinize bir, demiş böyle dirseğinizi batırın. Hani bebeklerin bayrısı ee. böyle bir şey yaparlar ya, batırırlar ya. Batırdım mesela demiş, sesler anladık. Evet. Ne tam sıcak, dirseğiniz ne yanmayacak. So evet, yani o demiş yanlış bir inanış var demiş. Ee, sıcak içeceklerle böyle bir boca etme boğazı öyle bir şey o, Orada insanların hakikaten onu ben bir kez daha şöyle sıcak içip o boğazını yakıp tahriş etmişe sanki oradaki mikropların Ölmüyor. feryat figan öldüğünü ve ölürken de işte tırmalı boğazınızı tırmaladığınızı zannediyor insanlar. O mikroplar bile ki sıcakta sıcak, sıcak sever, sever. sıcak sever. Sen dörtte zaman şey diyor, oh oh oh ımlı ımlı sırtıma ne kadar güzel geldi diyor. Yapmayın. Otur dondurma yer onun yerine. Mikroplar yani yani sıcak tadı yani. gelse mikropları daha güzel şey yaparsın. Bazısı limonla gargara yapıyor, o asidik limonla. Limon da bak aynı şey. Şimdi oralar tahriş oldukça nasıl bir zevk alıyor? Oh orada bütün sanki şeylerin ölümü ona ayrı bir haz veriyor. Doktora sormadan kafanıza göre ilaç kullanmayın bunu artık zaten e, 500. kez falan söylüyorum demiş. Biraz da silenmiş suratı Herkes yapmıyor mu hala? Yani 500 kere uzmanların söylenmesi falan filan. E çünkü direkt hastalarında şu soru. Abi antibiyotik almaya başladın mı? Sonra şey diyor. Yok abi daha mı? abici o antibiyotiksiniz geçmez. Ki bu laflar e, galiba seninle benim aramda da geçti. E geçer tabii hasta olanla. Hasta. Ama ben anlıyorum artık şeyin kompetanı oldum yani. Bir, bak, bir bakışta adamın... Antibiyoti... Kompetan dediğin burada doktor anlamında mı Yok, kullanıyorsun? Yok doktor anlamında değil bildiğin işte şifacı anlamında kullanıyorum ben burada. Sigara alkol içmeyin odanızı havalandırın demiş. Dışarıdan haberi var mı Cengiz hocamızın sıfırın altında 20'de ben havalandırsam... Ya havalandırın dediysem demiş. Bi soğukla mı kırmaya çalışıyor. Aç demiş Bir pencereyi aç. Ondan sonra kapat aç. Kapat aç. Kapat aç. Kapat aç. Ama böyle yani kolunu çevirmeden böyle. Coşmuş kapat aç. Ondan sonra kapat. Beş kere kapat aç demiş. Ondan sonra kapat demiş. O yeter demiş. Havalandırın dedi o. Kapat bayramı diyorsun yani. <gülüyor> Bari ben de mi hasta olsam adam de kurtarıyor Ben de bir tavsiye e, vereyim Hastalara mı? Hastalara. 5 aydın nekağı devremde Ne tavsiye vereyim hastalara? Hastalanacaksanız son 10 gününüz Mart ayında grip beni yakaladı Esas şimdiymiş falan dinlemek istemiyorum ben artık Bak karlar da gitmiş Tamamen mi gitti karlar? Yok haftaya geliyor. Geliyor muyuz oksiyon? Aman diye geleceğim saçmalama yani gider mi ya? Gitmiş ülkemizden Hiç çıkmış. Hiç uyandırma. Bir daha zerre kar görmeyecekmişiz. <gülüyor> Yerdekiler de bir iki güne tamamen eriyecekmiş. Bir tek iki, arabayla giderken... İki lastiğin arasındaki kar kaldı. Yani en, en zor eriyen kardır o yollardaki biliyorsun. İşte bel, yağ bölge, şey İki lastiğin, bel gibi. Bel, bel gibi, evet yağ gibi çektiyor. Şey, en son orası gidiyor. Valla Ege büyük konuşma. Mart ayında, e, Martayı da... Dert ayı diyorsun. <gülüyor> sen de buralarda olacaksın. Yani hiç belli olmaz Mart'ın insanı dinlemez bu hastalık. Ama şöyle bir şey var. Ee, şimdi bu uzmanlarımız şey yapmış ama ben geçen hafta çok zencefil çayı ve bal bol bol bana tükettiğim tavsiyeyi, tavsiye bana şey. Ne kadar? Bir insanın ömrü boyunca tüketebileceği zencefil miktarını da o çıkarmak istiyorum ben. Dinleyicilerimiz sağ olsun çok <gülüyor> e, önemli tavsiyeler verdiler Twitter aracılığıyla bana. O onlardan en çok işmiyeniz zencefil çayı artı bal ve çeşitli meyve çaylarıydı. Faire içinin bulandığını yüzlü şeklinde anlıyorum. Hayır <gülüyor> evet, bal konusundan ee, artık şey yapmıyorum çünkü bal. Biliyorsun Bunu, sürekli televizyonda da görüyorum. Orada bal çıkıyor. Burada sen de onun da gazıyla herhalde bir 4 kilo bal aldın. Yok yani onu zaten. gazıyla olsaydı daha önceden başlardım. Hiç hasta olmazdım evet. belki de. Ama yani şöyle bir şey var. O pik insanda bir, gerçekten bir rahatsızlık yaratıyor. Bu meyve Hı. çayı, zencefil çayı bilmem ne falan, falan O rahatsızlığı şöyle açtım ben. Çok güzel oldu. Yani bir neşve oldu. E, Frans diye bir dizi seçtim ben mesela daha önce sayırettim. Frans dizisiyle mi? 11 bölüm, 11 doz alıyorsun. Hı -hı. Böyle rastgele seçtiğin 11 bölümü ara ara tık, tık tık tık tık tık tık tık veriyorsun böyle vücuda. Ne kadar güzel oluyor. Ne meyve çayı kalıyor insanın içinde ne bir şey ya. Ne bulantı kalıyor ne bir şey yani. Onu söylediler. Ben, ben de hasta olmuştum bana da şey demişler. Çiçek taksi. Hem çiçek yerine geçer dedi, hem de dizi yerine ve espri yerine geçer. Ya yani çiçek taksi, Akasya Durağı'yla iyi olan adam var ya. Evet, Akasya Durağı'da. Ya Akasya, Durağı, yani Durağı, da Akasya da. Durağı, onu tavsiye ettiler esas zaten. Çiçek <gülüyor> Taksi dedin? Çiçek Taksi'yle Akasya Durağı aynı dizi değil mi? Yok, çok farklı fraksiyonlar. Şu anda gündemde olan hangisi? Akasya Durağı şu Akasya Akasya Durağı. Çiçek Taksi için bayağı, bayağı bir eski hastalık olması lazım. Dolaştım, video kasetçileri falan eski adamları buldum da bir iki tane... Videoya çekelim, eski çiçek adamları çiçek izledim. Eski adamları bana anlatsana Evge. Eski adamlar eski da anlatsana. El altından vardı. çiçek taksinin bütün bölümlerini bulmaya çalışıyorum. Ve tamaks Eski adamlar. O bizimkilerin da. bir gramlık şeyleri vardı. Doğru. Dozları vardı. O sonra yasaklandı o. Yasaklandı. Yasaklandı, yasaklandı daha kısa kısa şeylerle. Yani İyi geliyor diyorsun o yani. O tabii bir diziyle beraber takviye O kız yazın adı neydi ya? Bahsız kızım, bahsız kızım. Rachel mı? Yok be Friends'ten tanıdığımız... Red bitin eski yavuklusu olarak i̇şte geçer. Rachel, Jennifer Aniston'dan ha, Jennifer Aniston, ondan. Rachel <gülüyor> tamam. Jennifer Aniston deva. Ben Rachel deyince çıkaramıyorum çünkü. Aa, Jennifer Aniston'ı görmene rağmen bile iyi geldiyse bu Friends gerçekten her derde deva. Ve de her bölümün başında bir sabit lafın olacak. Mesela benim lafım şeydi. Evde kimse olmamasına rağmen şu lafı kendi kendime ettim ben her bölüm başlarken. Bölüm başına 1 milyon dolar alıyorlardı biliyor musun? Her <gülüyor> bir oyuncu. Boş koltuklara bu lafı ettim ben. Yani Hastalığın en zor evresi. <gülüyor> Ama nasıl meyve o bütün şeyi gidiyor yani. Valla birebir denenmesi lazım. Tüm hasta dinleyicilerimize şifa diliyoruz sevgili dinleyiciler. Bu saatin son şarkısını dinlemeye başladık. Önümüzdeki saatte davetiyeler havada uçuşacak. Neyin davetiyesi olabilir? Bu cumartesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki kastik showumun davetiyesi olabilir mi? <gülüyor> ne zannettiniz? Ne zannettiniz? Bence şu anda bilet alışaktan Ege valla bir şey daha söyleyeceğim ya da. çok özledim dayanamayacağım. Şu lütfen stüdyodaki Çağdaş Sanatlar Merkezi'nin sahnesinin satılı koltuklar bilmem ne kısmını lütfen kapatır mısın ya? Benim İ bu aralar. Ya valla içim dışım şey gibi oldu Zorunda mı gidiyor Bey Zor <gülüyor> Zorunda mıyım diyorum Ege sana o zaman. Ooo seçmek zorunda mıyım lan? <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern sabahlar Radyo Tüversi Sabahlar devam ediyor Yeni bir saatin başında hepinizle bir kez daha Günaydın sevgili sanatseverler davetiyeler Havalarda uçuşacak ilerleyen dakikalarda Bu cumartesi günü Şahdaş Sanatlar Merkezi'ndeki gösterime iki kişilik davetiye veriyorum Şu anda may biletten bilet almayı düşünenler Bir beklesinler belki bedavadan Olacaklar olmadı saat yine saat 10'dan sonra alabilirler. ondan Benim bir iki sorun olacak Ege Bey size. Evet buyurun. Cumartesi günü dediniz. Teşekkür ederim. Yani ayın kaçı oluyor? 25'i. 25. 25. Çünkü ben yazmadan zaman. ve çizmeden bazı şeyleri anlayamıyorum. Yazarak çalışıyorsunuz. Yazarak 25 Şubat. Cumartesi. Belki CMT diye şimdi... kısaltıyorum <gülüyor> CMT diye mi kısaltacağım? Evet. Cumartesi. Tamam. Nerede olacak? Ha CMT ben de Çağlar Sanatlar Merkezi'nin CMT Hayır. diye kısaltın diye düşündüm. Nerede olacak sormadığı cevap vermiş oldun. ÇSM diye. ÇSM diye kısaca yazıyorum ve sahneyi çiziyorum ki. şu anda. Hı -hı. Evet. Bir iki sorum daha olacak. Teşekkür ederim. Saat kaçta başlayacak Şimdi acaba? 20. 20. Şu dakikaya kadar gelen her şey yazı ile şeyler. 20'yi yazı ile yazıyorum. 20. 20. Sen onu yazarken ben 20. dinleyicilerimizin... Bilet e, bizi... fiyatını öğrenebilir miyim acaba? 20. O da 20 TL. 20 TL. Sen onu. Peki radyodan davetiye kazandığımız zaman... Evet, e, bu paradan hiç vermiyor muyuz? Nasıl oluyor? Bir kısmını sana veriyorlar. <gülüyor> İstersen onu büyük alplerle. Radyodan davetiye kazanıldığı zaman hiç para verilmiyor da not. Onu ben bir işaretle anlatacağım. Şu işaret. Evet. Peki evet, ne yapmamız lazım peki radyodan davetiye kazanmamız ha, Şimdi bugün için. onun, ben evet. işte anlamsın diye yapacağım. Ha, buyurun. Çok teşekkür ederim ee, bu imkanı verdiğiniz için. Az önce Fahir'i uğurladık. Evet o bana en güzel sürpriz oldu. Eğitim alıyor Fahir şu anda. Evet. Temel garsonluk eğitimi diye bir e, eğitim. Ne temel garsonluk mu? Temel komilik mi? E, ben garsonluk diye söyledi Fahir. Ama o yüzden garsonluk. Yani tam garsonluk mu onu da tam bilmiyorum. Bilmiyorum 3-4 bir, bir, gün süren bir şey. Yani sonuç olarak eğitime giden paraya acımıyoruz. Acımıyoruz hakikaten de. Yani ben bir, de, bir taraftan da çok kıskanıyorum hakikaten de. Şu üniversiteden mezun oldum olalı hayatımda eğitimin E'si olmadı. Bir şey eğitimi aldım tabii. Yanışık düzen eğitimi aldım askerde. O zamandan beri en son aldığım eğitim yanışık düzen eğitimi. Beden eğitimi derslerine girmedin mi sen lisede falan? Orada zaten bayağı şeydim yani. <gülüyor> Beden eğitim iyi olduğundan yanışık düzenle evet. bayağı iyiydim. <gülüyor> Sağa dön sola dön çark. Bunlar hep bende zaten hazırdı. Tekrar etmiş gibi oldu. Tekrar edin, evet. tamam evet anladım. Ama evet. insanlar eğitim alıyorlar. Biz bugün okul sonrası iş hayatı dışında ne tip eğitimler aldı dinleyicilerimiz? Kendilerini hangi konularda geliştirdiler? Onu bir öğrenelim. Hem de eğitime bir katkımız da olsun. Çünkü birilerini belki heveslendirir. Böyle böyle bir kurslar mı varmış, Aynen. dersler varmış? İşte kaptanlık eğitim. ben en son mesela motosiklet <gülüyor> eğitimi aldım. Evet. Ben onu da almadım mesela. Yani hala yanaşık düzen. Valla ehliyetimi de aldım. Çok da güzel oldu hakikaten. Ha, bir ondan sonra değerlendirdin mi? Hayır. Önemli değil. Eğitimi. Ama duruyor. <gülüyor> Kolumda bir altın bilezik. Aynen öyle. Çok da güzel bir şeymiş. Ama yani e, kariyerle ilgili olanlar sayılacak mı? Yani mesela iş ile ilgili eğitim. Ben de biliyim Satış pazarlama eğitimi falan tamam. gibi gibi. Onlara girmeyelim. Onlar zaten mesela yani... satış pazarlamada çalışan bir dinleyici Ahşap boyama kursuna gitmesi o işte olur. bizim için o... haber değeri taşıyor olur? Mi? Tamam. Telefonumuz 210 30 30. Hangi dallarda eğitim alıyorsunuz? Donanımınıza neler ekliyorsunuz diye soruyoruz ve gerçekten de eğitim gönüllüsü olarak bu sabah çok önemli bir adım attığımızı düşünüyoruz evet yani öyle bir şey var bir de kendini haksızlık etme sen de eğitim aldın Ege ne aldım ne eğitim aldım yani ya. yarım bıraktın galiba sen onu çeşitli sebeplerden ama Fransızca eğitim almadın mı doğru, doğru. Aldım. ben de Almanca eğitimi aldım ama, ama yani bu dil konusunda bizim e, kafamız az çalışıyor galiba yani böyle bir gidemedik devam edemedik az çalışıyor demeyelim de pek çalışmıyor diyelim Hatta pek çalışmıyor demeyelim de da, hiç çalışmıyor diyelim. Haygisi bizi daha iyi gösteriyorsa onu diyelim. Hiç çalışmıyor. Yani vallahi böyle bir insanlar kendilerini eğittikçe o kadar kıskanıyorum ki bazı arkadaşlarımız yıllar sonra üniversiteye başladılar tekrar böyle evlenip çoluğa çucağa karıştıktan sonra master'a dönenler var. Bir kıskanıyorum bir kıskanıyorum. Ya işte ama o onun şeyi yok Ege. Şimdi ben biliyorsun tezimi yazmadan yüksek lisans programından. E, vedalaşmıştık. Hı hı. E, tezimi yazmak için döndüğümde siz maalesef dönemem dediler bana enstitüden. Hep benim kıskançlığımdan nazar işte. Vallahi ondan oldu. Günaydın efendim. Günaydın. Kime görüşüyorsan efendim? Aa, Özge benim adım. Özge hanım hoş geldiniz yayınımıza. Maalesef şu anda Aa, B Beytipe otobüsündeyim okula gitmeye çalışıyorum. Ne tip otobüs efendim? B tipi. Ha Beytipe ben de B tipi otobüsündeyim anladım da yani, Özge hanım çok eğitim hastası bir insan mışsınız gibi geliyor sesiniz. Ee, yani bir yarım saat dolmuş ve klipten sonra otobüse geçtiğim için biraz sinirliyim. Onun He. dışında eğitime ayrı bir düşkünlüğüm yok yani. Peki efendim. sinirliyim normalde diyorsun peki özgür. Ne eğitim aldınız? Ee, flamenco. flamenco. Aa, dans eğitimi. Şimdi dans etmeyi de seviyordunuz özellikle böyle bir e, <gülüyor> flamenco Latin danslarına mı ilginiz vardı? Latin değil sadece Flamenco. İkisi karıştırılır genelde ama. Hı. Hmm. Biz eğitimini yani almadığımız için tabii biz bilemiyoruz. Üniversiteden sonra okuyamadık biz Özcan'ın. Estağfurullah, estağfurullah. Ne oldu Flamenco'da Bir numara oldunuz mu? Yok, öyle bir iddia da yok zaten de ben yani, ilerlemeye çalışıyoruz. Yani iki sene oldu, iki buçuk sene. Evet. Bak bu ne? Her cümlesinden bir şey çıkarıyorsun değil mi? Yani, yani senin sorduğun öyle. soruya bak Özcan'ın verdiği olgunluk <gülüyor> olgunluk cevabına bak. Yani sen birinci oldunuz mu? Eğitimi birinci olmak için mi alırsın da? İkisinin bir kocu gelse. Hı, evet. Hemen dans edebilir misiniz? Öyle bir standartı var mıdır bu? Karşılıklı geçip hadi başlayalım. Evet. İnceden diye. Bizdeki hani yöreler gibi hani Karadeniz ya da Ege, Panama'da da bazı makamlar var. Evet. Bazıları böyle genel geçer hani düğün havası gibi ya da hani eğlencelerde dans edilen şeyler gibi. Bazıları ortak hani basit düzeylerde herkesin bildiği makamlar. Hı -hı. Onları evet yapabilirim. Ama diğerleri koruya git ya da uzun bir çalışma gerektiriyor. Ha siz standarte oturttum diyorsunuz ya yani şu anda. Evet, onu diyebilirim, evet, onu diyebilirim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Dans ee, eğitimi kapatmadan diye. Kapatmadan bir, bir şey söyleme. Buyurun özürlerim. Tabii ki. E, aramışken şey de söylemek istiyorum reyinlerinde reklamımızı yapmak istiyorum da ben Sülemenko Ankara Derneği'nin bir üyesiyim de bu akşam bir gösterimiz olacak. Ha, ne güzel. Nedir hemen buyurun. E, Orhan'da Türk-Japon Vakfı'nda ücretsiz bir gösteri akşam 7.30'da e, bir yarım saat önceden Gelirlerse izleyiciler yer bulma şansına e, sahip olabilirler. Ne olacak peki? Gösteri bizim, nedir? E, bizim vermemizin dansçılarının müziyanelerini sergileyeceği bir gösteri olacak. Yani Aa, şahaneymiş. ve müzikleri şeklinde. Tamam. Ayla onu söylemek istedim. Tamam Özgür, o zaman isteyenler saat 19'da Türk Şapım Vakfı'nda e, olmaları aynen yeterli evet. oluyor. Peki orandaki. Evet, aynen Çok aynen teşekkür öyle. ederiz. Siz çıkıyor musunuz saniye? Evet çıkacağım. Tamam o zaman. Nasıl bir dakika nasıl tanınacak dinleyicilerimiz sizi? Aa Özge işte bak şu Özge falan diye sahnenin neresinde duruyorsunuz ilk çıkışta mesela? Şöyle olacak ben genelde sahnenin e, hep sahne de olacağım şeyde müzisyenler yanında Palmas yapıyor olacağım. Ne olacaksınız? E, yani alkış kedi diye olacağım onun adı Aa, Palmas bu, oluyor. Ha e, aynen, aynen öyle. Özür <gülüyor> dileriz biz aynen. üniversiteden sonra okuyamadığımız için Özkan. Sağ Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi teşekkür ederim. başarılar akşamlar. Sağ olun Hoşçakalın. sağ olun. Yani ne onu, kadar he? çok güzel bir isim. Ben mesela şimdi flamenco dünyasında olsam o işe şak şakşakçı derdim. Ama bambaşka bir anlamı var onun. halbuki ne dedi ritim miydi? Öyle bir şey. Öyle bir şey i̇şte ne yani, kadar hiç çalışmamış olmak patlamış olduk kalbimizin. Yani, yani bir yere kadar geliyorsun ama açığını veriyorsun işte bu sabah olduğu gibi. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın efendim. Ee, Şebnem ben Şebnem Hanım radyonuzu sesini kısarsanız daha evet, rahat oluşacağız Evet kapattım şimdi fark ettim evet. ben de duyamadım sizi kafa, <gülüyor> kafa da karışıyor değil mi bir oradan geliyor bir buradan evet. geliyor falan <gülüyor> Neredesiniz Şebnem Hanım ee, İşe geldim şimdi inmek üzereyim Ne iş yapıyorsunuz ee, Ben devlet memuruyum Devlet memursunuz peki Hı -hı. efendim Var mı son zamanlarda hayatınıza renk katan bir eğitim Şebnem Hanım ya aslında ben hiç eğitimsiz, e, kurssuz ya da okulsuz bir hayatım geçmedi. Ne kadar güzel. İlkokul yıllarında alıştım kurs batağından bir türlü çıkamadım mı diyorsun? Yani batas değil aslında sonrasında hep ev kaldığım şeyler. Biraz önce Kenan gibi işte dans kursuna gittim. Ne bileyim okçuluğa gittim. Okçuluk yaptınız mı? Evet. Biraz anlatın en çok bizim o dikkatimizi çekti ikinci söylediğiniz şey yani biz hiç eğitim almadığımız için şey bilmiyorum. ne nasıl oluyor okçuluk eğitimi nerede alınıyor Ankara'da? Ot de var orada gittim ee, güzel çok zevkli bir şey ee, yani o ok katarken e, aslında ok yaydan çıktı deyiminin ne kadar doğru olduğunu öğrenmiştim çünkü kontrolümüzden çıkıyor çok güzelmiş ee. sonra bakıyorsunuz değil mi bir noktadan sonra? Ya Efendim? yapacağınız kadarını yapıp sonra bakıyorsunuz oldu mu olmadı mı diye. İşte öyle yani sizin planladığınızın çok ötesine gidemiyor oklar. Biz ayağını <gülüyor> yorganına göre uzatı çalışıyoruz hep. <gülüyor> Evde. <gülüyor> Bu kısmı güzel. Siz ne <gülüyor> kadar güzel bakın eylem yapmışsınız bir şey yapmışsınız. Peki vurabiliyor biliyor musunuz hedefi şimdi? Yani e, yok yıllardır gitmedim zaten ileri düzeyi yoktu devam edecek olsam e, antrenörlük de yapmak gerekecekti hı hı. devam etmedim e, sürekli bir dil kursum vardır benim işte master yaptım şu anda da doktora yapıyorum bir yere ikinci üniversiteye gittim. Dil kursunuz aynı dil üzerinden mi yoksa değiştiriyor musunuz iki yok, kurs yok. sonra? Yok farklı farklı. He, çok güzelmiş ya. Peki Şebnem mesela ileride bir yerde ağaca bir tane top kaçmış. Ondan sonra orada da ağlaşan çocuklar var. Çok yüksek bir ağaç. Alamıyoruz topumuzu alamıyoruz falan filan diye ağlaşıyorlar. Siz yanlarından geçiyorsunuz. Ne oldu çocuklar? Böyle böyle Şebnem abla falan filan derler Orada da bir ok ve yay gördünüz. Ağaçtaki topa ok atarak indirebilecek kadar iyi nişan oluyor musunuz? Zannetmiyorum. Alın bununla oynayayım mı dersiniz o zaman? Top yoksa evet. bununla oynayın. Birbirinizi atmayın. Yalnız gözünüze gelmesin. <gülüyor> Ama şunu şunu yapar bence Şebnem Hanım. Yani anlattığından anladığım kadarıyla oku şey yapar. Ondan sonra attıktan sonra daha topa değmeden Çevre, çocuklara dönüp he, ok yaydan çıktı deyip <gülüyor> o tip bir hareket yapar. Yani bence amacına da ulaşmış olur Şebnem Hanım. yani doğru, doğru. Doğru. Peki çevrenizden böyle şey, tepki alıyor musunuz? Ay Şebnem yine mi kursa başladın, yine mi şey yaptın falan gibi bir tepki alıyor musunuz? E yani bir yandan sosyal hayatı e, engelliyor. İşte kursum var, okulum var, ders çalışmam lazım falan gibi şeyler oluyor sürekli. E, çevreden de alıyorum kendimden de alıyorum zaman zaman ben ne yapıyorum diye ama bir süre böyle öyle işte ne evden işe yapınca ki benim işim de çok hareketli. Buna rağmen e, bir şeylerle uğraşma ihtiyacı duyuyorum yine de. Peki Şebnem Hanım çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun hoşça kalın. Şebnem Sağolun. Hood diye listemizi ekleyelim. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Moder sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. 25 Şubat. Ege Kayıcı'nın şahsi şovu ÇSB'de. Bunun davetiyeleri havalarda uçuşuyor. Eğitim hayatınız devam ediyor mu? Okuldan sonra iş yeri eğitimleri dışında ne konularda kendinize eğittiniz diye soruyoruz. Telefonumuz 210-30 şu dakikaya kadar. Okçuluk var en havalısı. Flemenko var. Ee, Özge Hanım'ın söylediği. Başka bakalım Flemenko neler var gelecek? Flemenko var da mesela şimdi ormana düşsen. Evet. Nasıl avlanacaksın? Dans ederek böyle bütün... Hayvanları çevrene toplayıp ondan sonra tuzağa mı düşüreceksin yoksa ok ve yayla. Ya da şöyle düşün ama e, mesela herkesin dans edebildiği bir ormana düşsen. Herkes dans edebiliyor sen dans o da, edemiyorsun. O da doğru. O zaman da Özge Hanım mesela avantajlı. <gülüyor> o zaman mesela orada bir kabile var mesela. Ondan dans sonra edemeyen mesela uçuruyorlar. Dansla aralarını alıyorlar. Dans edemiyorsan hop kazan Kaynatıyorlar kazana atıyorlar. O yüzden Özge Hanım yırtar Şebnem Hanım maalesef. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Yeşim. Yeşim Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş Neredesiniz bulduk. şu anda? Ee, şu anda evdeyim. İşe gitmek için hazırlanıyorum. Ne iş yapıyorsunuz Yeşim Hanım? Ben psikoloğum. Aa Ne kadar güzel. Evet, Nerede özel çalışıyorsunuz? Özel çalışıyorsunuz. En var. Evet özel çalışıyorum. Ne <gülüyor> kadar güzel Yeşim Hanım. Kimler var? geliyor danışmaya daha çok? Ee, Anlaşılmadı ben sorun. Ben genç... Yani. Yok an, anladım. Gençler. Bu arada bir alarm çantı da ona bak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gençler ve yetişkinlerle çalışıyorum. Peki yani hemen. ergenler ve yetişkinlerle çalışıyoruz. Sizin mesleğinizde <gülüyor> mevsimlik durumlar oluyor mu? Mesela şimdi böyle havalar şey olduğunda kötü olduğunda mesela karlı bir ay geçirdik ya. Evet. O evet. zaman gelip çok içimde bir karamsarlık var, yeşim hanım diyenlere havalardandır dediğiniz oluyor mu mesleki olarak? <gülüyor> e, yok mesleki olarak da öyle demememiz gerekiyor. Dememek öyle, lazım kadar Öyle bir dememek psikoloji. lazım. Sıkıluculama gerçekten havalardansa. <gülüyor> Yani psikolojide böyle bir şey yok mu? Havalardan iç kararması diye. E, var tabii yani çevresel koşullardan var, etkileniyoruz. Güneşli havalar e, insanın içini açıyor ama bahar döneminde de bahar depresyonu dediğimiz bir şey ortaya çıkabiliyor. Güneş Hayır açıyor de, ama mençim. insanın içi kararıyor bazen. O noktada evet, da yeşil evet. hanım diye devreye giriyorsunuz <gülüyor> Yani iç dünya ile dış dünya arasında çok e, keskin bir ayrım olmaması e, iyi oluyor tabi insan psikolojisi evet. açısından. Pek e, ben aslında bugün sizi e, aramaya cumartesi gününden karar vermiştim. Bugünkü konuyu bilmeden şimdi radyoyu açıp hayırdır ama bu e, Maalesef Ege Kayacan şahsıyız şovuna biz cumartesi günü gittik ama e, kapı duvardı. Evet e, büyük ihtimalle <gülüyor> e, öyledir. E, <gülüyor> ben e, cumadan büyük bir hevesle biletleri aldım e, gece yarısını ay biletle gidip. Ay kıyamayın size geçen hafta siz İşte Ege'nin yarın akşam şovu varmış gidelim çoluk çocuk çok heyecanlandılar. Ve cumartesi full çalışıyorum. Bizim tempomuz cumartesi öldürücü, çocukların kursları vesaire. Eşim onları aldı geldi. Ben ofisten çıktım. Böyle o cumartesi trafiğinde e, yetiştik yetişemedik derken çağdaş sanatlara geldik ki hiç fese, yok. Vallahi keşke bize gelseydiniz. Vallahi Çünkü Vallahi evet. Gelir, <gülüyor> egeler Ege bizdeydi cuma akşamı. Vallahi ne olduğunuzu bilmiyorum. Vallahi çok da yakın. Hemen aylanc'da, hemen keşke. Yaşım <gülüyor> oğlum öyle toplanmışken. Yani orada kaldık öyle. Bilemedik ya. Şimdi buna çok kızdılar. Hay Allah. ki. Vallahi haklılar ama şimdi Vallahi nasıl affettireceğiz kendimizi yani? yani... Bir hata varsa ben Bizden, de demek. Bilet demektim. istesen biletim de var. Biletiniz de var. <gülüyor> bilet nasıl var? yapacağız? Nasıl yapayım? Mont bilmiyorum mu verse acaba sana size? Başka bir şey. Şöyle i̇şte bir şey öyle bir şey var yani bir teselli mi olur bilmiyorum Yeşim Hanım da ee, biletleriniz yanmadı <gülüyor> bir şey olmaz. Sonuçta yani geldiniz e kullanmış olduğunuz o, falan diye bir hani. şey yok. E şimdi onu söyledi. Yani geçmiş de olabilirdi dedi. Hani biz geç gelmiş de olabilir. Ne e, kadar e, umutla bakan de. bir çok beyefendiymiş iyi. hayata. <gülüyor> Var, artık çok bakan. Yeşim Hanım dedi. ne kadar sinirlendiyse ya da şey yaptıysa dengeyi sağlamak için. Yok yok ben e... hiç sinirlenmedim. O zaman çocuklardan salsindim. efendim. Çocuklar, Çocuklar çok sinirlendiler. Onlar evet. çok gözleri. Filan. ay kıyamayız ee, ne yaptınız peki hemen sinemaya götürdük Muppet'sa götürdük Güzel keşke, mi <gülüyor> keşke Vallahi. Ege Kayacan'ın filmine <gülüyor> gidiyoruz şimdi diye götürseydiniz <gülüyor> iyice bir asapları bozulsaydı çocuklar şimdi yani, Ege Kayacan restoruna gidelim <gülüyor> orası da açılmamış <gülüyor> Ege bizim eve gelmiş olabilir. hadi eve gidelim ya açtı. Işte, keşke bilseydik bize yani, gelseydiniz sizin nerede olduğunuzu bilsek gerçekten gelirdik çünkü çok istediler İkisi de biri oh 12 yaşında biri de 8 yaşında hmm. Ege Ege diye tutturdular Keşke gelse, yani Televizyonda hakikaten... da takip ediyorlar hep bekliyorlar Şöyle yaparız Yaşım Hanım yani Ben geleyim o zaman Madem kurslar Mustafa zor oluyor bir <gülüyor> çok... şekilde Bilette varmış Madem ben <gülüyor> gelirim Ayakkabılarla da, da girmiyorum eve Sizin hazırlarız yani. İçinize birden gelirseniz Ay, çok, çok memnun oluruz Çok teşekkür ederiz Yaşım <gülüyor> İki lokma <iki> <gülüyor> bir şey <gülüyor> yeriz, yeriz. Ondan sonra yok yok, biz ayakkabılarla da girmiyoruz O özelliğimizi de söyleyeyim <gülüyor> Yalnız iyi konuşalım yani çocukların Olduğu zaman da gelelim çünkü çocukları Yıpratmayalım valla yani Bizim çünkü çok plan yapma yeteneğimiz Çok şey değildir yani kısıtlıdır yok, Bu konuda size bırakıyoruz Çok hoş zaten e, En güzeli de o Yaşım Hanım peki şey nasıl onda cevabını alalım Hadi Eğitim Hı -hı. konusu Eğitim Babası. konusu Yok. Ha, eğitim, eğitim yok ben evet ona da cevabım var ben eğitime çok seviyorum evet ee, şu anda da e, ne yapıyorum bağlama kursuna gidiyorum ne kursu bağlama bağlama aa ne kadar ilerlediniz evet. ee, biraz ilerledim yani 3-4 sene oldu aa bayağı yürüyorsunuz artık bayağı artık duyduğumu çalıyorum o deşifre yapıyorsun süpermiş Evet duyduğumu çalıyorum ama hani tabii bu işin sonu yok. Hem çalıp hem söyleyebiliyor musunuz Eşim Yavaş yavaş başladım ona. Peki da. hem çalıp doğru. hem söyleyip hem de vurabiliyor musunuz? <gülüyor> ha, çalarken vurma diye bir şey var evet, ya parmakla. Evet var hafif hafif vurabiliyorum evet. Peki mesela cumartesi gösteriye geldiniz kapı duvar bulunca bir Türkiye <gülüyor> yaktınız mı? Gösteriye geldik de giremeyen aman... Mesela Bağlamam çocuklara en azından şey <gülüyor> Fırla bagajdan bağlamayı getir diye eşine hemen şey yap. <gülüyor> Peki çok teşekkürler efendim. <gülüyor> Rica ederim. Bahçesi çocuklara Yine da kalın. Yani. Çocuklara da çok selam öpüyoruz onları. Sağ olun, sevgiler. Ya bu, bu hakikaten şey çok korkunç bir şey ya. Yani Tabii canım. Ben aynısını benim kızda tavşan konusunda yaşamıştım da hemen bağlama açan vardır. Yokmuş. Tavşan yok mu diye yaşamıştım onu. Hemen bağlamayı çıkarıp türkü söyleseydim. <gülüyor> Ya senin söylediğin şey olacak şey mi ya? Ayıp Yeşim Hanım orada bir acısını paylaştı bizim. Benim Böyle, bagajda bağlamam olsa her yerde Türkiye yakardım ben. Yerden ısıtma aman diye kaç tane Türkiye yakmıştım bizim mekandı. Günaydın efendim. Günaydın Merve nasılsınız? Kimle görüşüyoruz efendim? Teşekkür ederiz. <Gülüyor> ben Fatma. Fatma hanım hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz Fatma hanım şu anda? Şu anda evdeyim. Siz eğitimlerden bahsettiniz ama umarım daha önce yapılmış eğitimler de dahildir. Tabii canım dahil. Yani sorduğumuz evet. soru okuldan sonra kendinize herhangi bir alanda yetiştirdiniz Tamamdır. mi? Buyurun. Evet. Ben bağcılık konusunda eğitim aldım Aa, yaklaşık bir yıl kadar. Bağcılık süper. dediğiniz şarap bağ mı? Genel Tabii şarap bağ. bağ Şaraba, e, aslında yurt dışında aldım. Avustralya'da sanıldığından çok daha fazla şarap üreten bir ülke kendisi. Evet. Orada bir kadar aldım. Hatta e, mesleğim farklı olsa da bu konuda da çalışma imkanım oldu. Mesleğiniz, mesleğiniz ne Fatma Hanım? Maden mühendisiyim. Maden mühendis. Peki Fatma Hanım maden, size maden. bağ verseler hemen oraya üzümleri eker misiniz? Ne ekilir buraya ne gider falan biliyor musunuz mesela? ...bir takım tahminlerde bulunabilirim... ...ustası olmadım tabii ki... ...ama benim bir altyapı olmuştu... ...ne yapıyorsunuz bağcılık <gülüyor> eğitiminde... ...neler var mesela... ...böyle e, hastalıkları mı anlıyorsunuz... Başlıyor. Hatta, ...hatta fidanlardan başlıyor... ...fidanların seçiminden... Hı -hı. E, ...büyütülmesi... ilk genç yaşında bakılması... ...ondan sonra... ...ilaçlaması... budanması, korunması... ...hassatın alınması... Az biraz da şarapçılığa da giriş vardı yani hmm. e, eğitimi aldığımız yerde zaten çok küçük bir bağ vardı hmm. e, aldığımız yıl boyunca hocamız bir yıl önceki yılın başında toplanmış üzümlerden bizim bulunduğumuz süre boyunca bir şey şarap üretti bize de gösterdi nasıl bu, ürettiğini. Avustralya'da bir bölge var hem bu bir marka hem de bölgenin ismi olarak geçiyor orada mı aldınız size o eğitimi? Şimdi ben Tazmanya'da da. aldım. Tazmanya'da aldınız ha, Tazmanya. Evet, Tazmanya'da da bacılık <gülüyor> var. Tabi, evet. Sizin her sizin dediğiniz yer büyük ihtimalle yer ıı, vadisi. Ee, biraz <gülüyor> komik olarak internetle geçen bir şey <gülüyor> Evet evet var. Var, öyle bir şey. Peki sadece onun için mi gittiniz Avustralya'ya Fatma'nın yoksa? Yok yok. Ee, benim eşim de maden mühendisi. Ee, ben de kısa bir süre madencilik yaptım orada ama daha ziyade eşim çalıştı. Hmm. Benim pek çalışamadığım bir dönem olmuştu. O dönemi e, faydalanmak hani geçirmek için. Madencilik mi şey bağcılık yaptım. mı size sorsalar ikisi de toprak. <gülüyor> İkisini de çok severek yaptım. Ben e, hani Toprakla çalışmak çok zevkli bir şey gerçekten. Ayağımız Ama kesinlikle. şimdilik ma madencilik, emeklilikte bağcılık diyelim. <gülüyor> ne kadar güzel hayat Hemen... çizgisi vallahi. <gülüyor> Not alıyoruz buraya Fatma Hanım. Çok teşekkür ederiz. Ben bunu özlü söz olarak şey evimin duvarında bile yazabilirim. Şimdilik yani. madencilik, emeklilikte bağcılık. <gülüyor> çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Hoş İyi Hoşçakalın. İyi Kendimize de bir taraftan buradan böyle ilham alarak bir eğitim buluruz diye düşünüyordum da. Anca özlü söz bulabildik. Özlü söz bulabildik. Özlü sözcülük de güzel bir şey olabilir. Demek ki bak her şey bir özlü söze yol açıyor. Yani Şeridem Hanım okçulukla ilgili ne kadar güzel. Ok Açıkladı. yerden çıktı. Ok. <gülüyor> <gülüyor> Fatma Hanım bağcılıkla ilgili bulmuş. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben İrem Er. İrem Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. Merhaba nasılsınız misiniz? Merhaba İrem Hanım, bağlantı teşekkür ederiz. Yayıncılık oluyor. Özlü sözler birbirine kovalıyor. Sizden de alacağız diye bir tane heyecanlıyız. Benden özlü söz. Ya siz eğitiminizi anlatın çıkaracağız efendim biz. biz. Dolaylı sonuç e eğitim o. olarak drama eğitimi aldım. Hafif de etkili konuşma, diksiyon gibi bir şey aldım ama çok hafif kıyısından geçtim. Birazcık da Almanca eğitimi aldım ama Almanca eğitimi hemen unuttum çünkü çok kısa sürdü o. Hmm. Bir ay, bir Alman ay Almanca etkili konuşacak kadar şey yapamıyorsunuz iki kursu birleştirerek. <gülüyor> Hani Türkçe, Türkçe o kadar etkili değil ama Almanca etkili zaten bir Zaten hani Almanca'nın etkili olmasına gerek yok. Çok kaba olduğu için zaten etkiliyor yani. Onu bir kaba mı? Ayrıca bir etkili konuşturulmasına gerek yok bence. Kaba, kaba deniyor da bana da hiç kaba gelmiyor Almanca. Çok güzel geliyor benim de kulağıma ya. Evet bana da öğrendikken öyle geldi biliyor musun? Evet. Ben istediğim, en öğrenmek istediğim dildi. Evet. İnsanlar da sürekli bunu kötü lanse ediyor. Çok kaba. Böyle evet. konuşurken o tamamen duruyor. Bir... Bence çok güzel bence, yani. de, bence de öyle. Ya Almanca'yı nerede duyduklarıyla ilgili ya, ya İkinci Dünya Savaşı filmlerinde <gülüyor> tabii, tabii, Asya konuşması <gülüyor> ya da başka filmlerde şinel şinel diyen insanların Abi, kaba konuşmalarını duyuyorlar. Film değil de kaba bir e, insan Almanca konuşuyorsa kaba bir şey duyuluyor yani tabii evet, ki. Evet benim öğretmenim mesela sarışın bir bayandı ve Almanmış yani orada çok yaşamış sonradan Türkiye'ye gelmiş çok hoş konuşuyordu yani hepimiz hayrandık mesela. E tabii canım göteyi çıkarmış memleketten bahsediyorsunuz. Yani olacak, sonuç olarak tabii göte yani bir göte her yerden çıkmıyor. Hakkısınız. Drama dersin eğitiminde ne aldınız siz tiyatro yapıyordunuz değil mi? Ya drama da işte yani tiyatro bir nevi evet hani mimik falan çalışıyorsun <gülüyor> aynı şeyler tiyatrodan bir farkı yok yani ama daha şey hali böyle daha ne nasıl anlatayım teknik hali değil. ne ka teknik kadar, kadar eğitim aldınız drama konusunda yani böyle benim şey... hala devam ediyor devam eden bir taraftan şey evet. var. Vallahi devam çok teşekkürler. Yıldır, Özlü süpermiş. söz çıkmadı ama cevapları çıkmadı kaydettik İrem Hanım listemize. Tamam teşekkür ederim. Görüşmek İlimler. üzere. Güle güle hoşçakalın İrem Hanım. Etkili konuşma. Almanca ve drama. Bu üçünü bir potada birleştirebilse işte İrem Hanım. Yani şimdi Almanca. Türkçe konuştum hiç oralı olmalar Bir Almanca açtım ağzımı yumdum gözümü etkili konuşma Ne kadar etkili oldu. Gerçek bir dram yaşandı. Anda hepsini bir Sen ne yaptın bu. şimdi? Hepsini birleştirdim. Bir pota Yeterli. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Duygu ben. Duygu Hanım hoş geldiniz. Siz neredesiniz? Ben de işlerindeyim. Teknokent'teyim. Kolay gelsin efendim. Ne işler bekliyor <gülüyor> sizi bugün? Böyle devam eden bir projenin işleri mi? Yoksa evet. yeni bir şeye başlama durumu var mı? <gülüyor> Yok. Devam eden projenin işleri. Duygu Hanım işleriniz soğuk mu? <gülüyor> İşlerimiz yok sıcak aslında yani otuzon yani karlar vesaire ama işlerim sıcak. Sıcak mı yoksa sıcacık mı? Sıcacık. Yani <gülüyor> kısa... çatlatıyormuş gibi olmalı ama. Valla bizi çatlarız yani de yine de olsun önemli değil bizim çatlağımız. <gülüyor> kısa kolluyla durulabilir mi mesela sizin olmanızı? Evet evet yani? durulur. Oha yani, oha duygularım yani. Yardım <gülüyor> falan lazım mesela gelsek? Siz de şunu yapın. Sizle olun. Çünkü Tabii projede devam yeni, ediyor. Yani devam ediyor. Yok edin. şöyle mesela yeni taşındık binaya aynı hani öyle işler de var. E, beton soğuktur daha o e, taşlar ısınmamıştır. Yani önceden ısıtmaya başlamışlar biz taşınmadan. Yok. biz yerden ısıtmaya dünya kadar para verdik mekanda. Keşke önceden ısıtma diye bir şey yapsaydık. İnşallah geleceğiz görürüz onu da yani. Peki Duygu Hanım var mı eğitim hayatımıza? Eee evet yani mesleğim harcında bir çok eğitime katıldım. Sizi ee, en çok etkileyen o... eğitim hangisiydi? <gülüyor> e, tango galiba. Tango, dans. Evet, evet. Var mıydı dansa merakınız yoksa şey miydi de? Ay gel orada çok güzel sosyal bir ortam mı dediler? Yok hayır yani tangoyu seviyordum. Ee, bir arkadaşım afiyetliyle de başladım gerçekten de çok iyi etmişim çünkü sadece dans değil birazcık böyle yaşam biçimi hmm. bir anlattığı bir şey var aslında tangonun. Öyle onu sevdim <gülüyor> Onlar içinde de yetveren böyle değişik şeyler yapardım. İşte rally eğitimini almıştım. Aa, nerede aldınız? Ford Rally Sport Türkiye takımının. Ankara'da mı? Bir eğitimiydi. Yok hayır. Yani teorik eğitim İslam pratik Stop. eğitim körfez üstündeydi. İzmit'teydi, evet. Evet. Basıyor musunuz Onun... siz şimdi trafikte? Hayır. İyi bir rallici, trafik tarihinde asla basmaz. Asla. <gülüyor> Teşekkürler. Evet. işte özlü söz çıktı bak. Özlü sözü yazıyorum buraya. Evet onu çıkartabiliriz. Zaten hani evet. bir tangucu gibi bakıyor sonuçta. Sinema da bu arada yani en çok etkili olanlardan biri. Sinema konusunda da bir eğitim aldım. Öyle mi ne aldınız sinema da, konusunda? Evet. Yani bir sinema tarih senelerine gittim. Daha sonrasında da film çekim teknikleri ve senaryo yazımı gibi. Kimden aldınız? Aldım. Ulus Hoca'dan mı aldınız yoksa? E, hayır. <gülüyor> unutmadım ama Sinema Çek Derneği'ydi aldığımız. Yani okulda bir sinema fotoğraf kulübümüz vardı. Hı hı. Onları ile almıştık. Peki. Peki. Çok ama teşekkürler. sinema Vallahi tarihi eğitim... O zaman Ozan O zaman, o zaman, o zaman diyorsunuz. Ya şöyle evet. diyebiliriz o zaman Duygu Hanım için. Ee, emekli oluncaya kadar Tangucu, emekli olduktan sonra rallici. <gülüyor> rallici. Olur mu du Duygu Hanım? <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım o zaman tişörtlerle oturmaya devam hoşçakalın duyuyorum. görüşürüz ay be çok kıskanıyorum iş yerinde tişörtle oturan adamı ben de kanto eğitimi almak istiyorum Nurhan olduğunda özel ders kanto olması şart mı yoksa Nurhan Damcıoğlu'ndan özel ders yeterli mi sinema tarihimi mi öğrenci mesela yani. sinema tarihi olsa olabilir yani sonuçta eğitim yani beraber film izleme mesela film okumaları ben bu filmden okuyan tamam, çok sen... sıkıldım. Eğitimin ismini de havalı olmasını istiyorsun. Evet tamam. tabii öyle bir şey olmasın. Tamam. Film okuma kursuna gittim ben. Ondan sonra halı dokuma kursuna gittim. <gülüyor> hiç erkek diniçimiz olacağını... aramadı mı ya? Yok ya. erkekler okuldan sonra ne eğiteceğim kendimi öğrenmiş mi mi diyorlar büyük ihtimalle benim gibi. Ama e, vallahi kadınlar şey eğitim eğitim eğitim. Daha kendimi nasıl geliştirebilirim diye. Ondan sonra da kimseyi beğenmiyorlar tabii. Karşılarındaki erkek ne, ne okudun sen? İşte metalüji okudum. Sonra yanaşık düzen. Başka bir eğitim yok adamların hayatında. O yüzden belki kadınlar şikayetçi. Eğitimsiz erkekler. Bakalım bir telefonumuz daha var. Geldi mi? Günaydın efendim. Düdük sesleri. Halbuki hani böyle işte ee, yalnız erkeklerin en güzel şeyi galiba ya. Çözümü yani alo, bu tıpkut. Alo, alo. Buyurun efendim. Ah günaydın. Kimle görüşürüz efendim? Özge ben. Özge Hanım radyonunuzun sesi açık galiba. Hayır. Oluyor mu? O zaman hata <gülüyor> bizden mi kaynaklanıyor acaba? Hattan. Hata hattan kaynaklanıyor. Hatta hat sesleri vardı. Hatta hata sesleri. Günaydın efendim. Günaydın. O zaman günaydın. siz de başlayalım sohbetimize. Neredesiniz şu anda? İstanbul'dayım ben. Aa. Evet İstanbul'da yaşıyorum. Ne yapıyorsunuz orada? Çalışıyorum. Çalışıyorsunuz. Peki efendim. Evde misiniz şu anda Özge Hanım? Evet. Sanki siz radyodasınız da biz sizin evinizdeymişiz gibi bir izlenim var şu telefon sesinden de çok saçma değil mi? Bu böyle bir şey yani yok. Yok yok rahat ediniz. Zaten siz. radyodan dinleme şansım olmadığı için. Buyurun efendim. O zaman en son ne eğitim aldınız onu bir bize anlatın. Ben en son kaya tırmanışı eğitimi aldım. Aa. Evet. Yani hep özendiğiniz bir şeyde eğitimine evet. mi aldıyım dediniz? Evet evet. Ee, nasıl, yani... nasıl buldunuz bu kursu? Bu Yapay duvarlarda veriliyor özellikle hı hı. Hı hı. E, İstanbul'da birkaç tane var. Onlardan birine gittim. Ondan sonra da pratik eğitim için balıklı kayalara gidiliyor. Hı. Yani balıklı kayalar ilk adımım. Orada da gerçek hani kaya da e, tırmandık. Kaçıncı leversiniz siz şimdi? Yo ben e, lever olarak devam edemedim. Evet. Açıkçası biraz işler izin vermedi ama çok istekliyim devam etmeye. Bir duvar görseniz düz duvar tırmanabilir misiniz? E, düz olmaması gerekiyor duvarın kaya zaten. <gülüyor> duvar tırmanışı demedi ki Özge Hanım evet ya duvar tırmanışı değil kaya tırmanışı, kaya tırmanışı. Yani işte hani dediğim şey şehirde çok kaya yok ya böyle hafif bir binanın çıkıntılı falan bir pervaz bilmem de tutunarak tepeye kadar çıkılır mı evet yani pek sanmıyorum çünkü bir şekilde ayağınızı koyacak, koyacak olması çıkıntılar lazım. olması gerekiyor. Fervazlara tırmanmak için de hani hırsız olması gerekiyor. Hırsız, hırsız için olmanız, olmanız gerekiyor. ben de bir şey soracağım. Kaya tırmanışına başlamadan önce kesinlikle yapılmaması gereken 3 şey söyler misiniz bize? <gülüyor> Valla kilolu olmamak gerekiyor. Ama kiloluysak yüzdür Yani o kesinlikle yapılmaması değil de. Bari o gün yemme diyorsun. Bari o gün. Sucuklu yumurta, pastırma. Ondan uzak durun. Bir de falan gibi şeylerden uzak durun. Çünkü hakikaten insanın e, her şeyi ağzına gelebiliyor. Başka? <gülüyor> Oluyorsun tam zirvede. <gülüyor> e aşağıya doğru bırakma riski var tabii de. Evet ha, tabii doğru bir çok şey var. Evet, evet. Tam fazla sucuklu yumurtaya yüklenmeyeceğiz ilk başta. Veya kuru fasulye falan gibi. İkinci kuru fasulye <gülüyor> yükleniyorsun. Alttan genel şey olur. Tabii tabii kesinlikle çok riskli yani. Öyle bir şey yok değil mi? Kaya tırmanışından önce yapılmaması gerekenler falan diye bu bir Alkol almıyoruz evet. herhalde. Alkol ya, alırsanız zaten tırmanamazsınız herhalde diye düşünüyorum. Çünkü bayağı insanın kaslarını, kolunu, bacağını zorlayan bir... Tırma... Tırmanamamak yine evet. tehlikeli değil de belli bir yere kadar tırmanabilmek evet. çok tehlikeli alkollüyken. E evet, tam arada kalma. Arada kalmak evet. ne yapacağız la şimdi diyeyim. yani öyle bir iyi yani normalde bu yapay duvarları tırmanırken pek ipler olmuyor ama kayaya tırmanırken iplerle bağlı oluyorsunuz. Aşağıdan da birisi sizi tutuyor. O yüzden herhangi an kendinizi bırakabilirsiniz. Alkollüyken kendi bırakıp sallanırsınız. O zaman aşağıdakinin alkollü olmamasına dikkat etmemiz evet. lazım. Ama. O daha doğru. Ya da şakacı olmamasına. Gerçekten evet. Hayatı gözünün önünden geçebiliriz. Evet, şakacı da değil de o da. Özgür Hanım çok teşekkür ederiz aradığınız için. Bu arada ben İstanbul'dan aradığım için gösteriye katılamayacağım. Ama İstanbul'da olursa koşa, katılmayın. Koşa evet. koşa Peki, Peki çok teşekkürler efendim. Teşekkür ederim. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Video turu sunulan sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler, model sabahların son dakikaları için birazdan günün şanslı ismini açıklayacağız. Kimdir bu şanslı isim? 25 Şubat'ta Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezinde şanslı şovuma iki kişilik davetiye kazanan isim. Bugün kazanmamış olabilirsiniz ama başka hayatın başka alanlarında kazanmışsınızdır. Oradan kazandığınız paralcıkları maybilette bilete dönüştürme şansınız olduğunda hatırlatalım. Hatırlatalım bilet aldığınız zamanda kazanacaksınız. <gülüyor> Nasıl güzel oldu mu? Ya, hakikaten esas güzel ev oldu. Kazanacaksınız derken Ege'yi söylemiyorum. Ha Ege de kazanacak tabii ki. Ama siz de kazanacaksınız sevgili denizler Cumartesi akşamı csmde <gülüyor> olarak. Gecenin başında herkesin kazanabildiği bir ortamda diye bir. Konuşma yapmak mi? ister misin? Valla çok mutlu olurum i̇şte ya. İstiyordu mikrofon falan her şeyi var. Herkesin Konuşma. kazanabildiği bir ortamda olacağı kesin. O zaman e, şimdi bu hafta içinde davetiyeler vereceğiz ara ara. Ama bugünkü davetiyemizi e, müsaade edersen ben okatma atma tekniğiyle e, vermek istiyorum. Tabii ki. E, Sevgili dinleyiciler şu anda ok yaydan çıktı. Elinden. Şebnem Hanım. Ok atan Ok atan dinleyicimiz. Okçu dinleyicimiz Şebnem Hanım'a çıktı e, güldü şans e, bugün bu pazartesi gününün neşelendirilmiş olduysak ne kadar mutlu bize Şebnem Hanım'ın cumartesi günü akşam davetiyisi hazır olacak efendim okunun yayını alsın gelsin en önde ben şakalarımı yaparken beğenmediği anda yayı gerdiği anda ben hemen şey yaparım o zaman tam başka bir hikaye şimdi başka bir hikaye geçiyoruz diye şey yaparım öldünden kurtulmaya çalışırım ya da istersen hiç getirmesin o da bir alternatif o da olabilir sonuçta o da o da bir alternatif istediği gibi Çan, gelsin kendi kararı belki sonuçta şey kimseye ok getir getirme diyecek durumda değilsin diye <gülüyor> sonuçta bir de davetiye Çemlem Hanım istediği gibi gelir yani Çemlem Hanım'ı tebrik ediyoruz tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz bir kere daha hatırlatıyoruz biletten bilet alabilirsiniz sevgili dinleyiciler 25 e, Şubat Cumartesi akşamı Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde e, çok değerli Ege Kayacan'ın sahne şovu olacak e, biletlerinizi şimdiden almaya ne dersiniz Oktay ben bir şey daha hatırlatabilir miyim dinleyiciler? <gülüyor> Buyurun sevgili dinleyiciler Dolaşmalı, gezmeli, tozmalı işleriniz varsa şu önümüzdeki günlerde halledin. Çünkü az önce gelen bilgiye göre Cuma günü gene kar bekleniyormuş. Artık daha neyin karı yani? Neyin mücadelesi? Bitti artık. Bitmedi mi? yani? Havada karın bitmiş mı? olması lazım diyorsun değil mi? Ya ya ne? nereden geliyor bu kadar kar? Nereden geliyor bu yoğurdun bolluğu? Demiş. Demişler. Demişler. Diyorlar, Neyse canım Cuma'ya kadar keyfin çıkaralım o zaman. Şu anda dışarıda hava... Ee, sıcaklığı yine Gere, eksi birkaç derece eksi ama eksi birkaç derece <gülüyor> keyfini çıkaralım bunun yani kar yağmadan önce doyasıya yaşayalım şu şey yani. Bir havayı. daha bahar geldiğinde, güzel günler geldiğinde bu eksili havaları bulamayacağız. O yüzden çıkın bol bol üşüyün. Bir daha yani şimdi Nisan'da, Mayıs'ta nasıl hasta olacak insanlar? Yani. Nasıl titreyecekler Nasıl ellerini? Şimdi Nisan'da, Mayıs'ta elini apış harçasına koyan adama da başka gözle bakarsın. Bakarlar abi. Soğuk değil bir şey değil. Başka bir art niyeti var derler. O yüzden... Aman dikkat edin. O yüzden... O havada yapılacak her şeyi bol bol yapın. Ya her şeyi yapın ama hasta olmayın sevgili dinleyiciler. Aman, aman ne olur. Ve hastaları da ötekileştirmeyin. Diğer sabah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Zaman zaman. Bizim zamanımız. Zaman. Zaman.